Bostan'la beraberiz. Hoş geldin. Nasılsın Canım? Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Eylemle birlikteyiz bugün. Ee, biz Cana ile moda sahnesinde Walter Benjamin'in seminerinde tanıştık. Kendisi seminer veriyordu. Neler yapıyorsun? Anlatır mısın? Tekrar merhabalar. Ee, hepimiz gibi. Ben de karantina sürecini geçirmeye çalışıyorum. Farklı duygu yoğunlukları içerisinde. <gülüyor> Ben felsefeciyim. Hacettepe felsefeyi bitirdikten sonra şu anda doktora tezimi sunma aşamasındayım. Bir dönem Sorbon felsefe bölümünde araştırmacı oldum. Tezimi sanat hafıza ilişkisi üzerine çalışıyorum. Walter Benjamin ve Marcel Proust dolayımıyla sanat hafıza ilişkisi, edebiyat hafıza ilişkisi üzerine yazıyorum. Bu süreçte de moda sahnesi tabii ki artık... Gidebileceğimiz bir sahne kalmadığı için geriye online platformdan, Zoom platformundan seminerleri sürdürdük. İlk başta senin de katıldığın, Benjamin'in Babil Tüneli adını verdiğimiz, işte edebi takım yıldızları dediğimiz ve çeşitli Benjamin'in ilgilendiği edebiyat figürlerini konu aldığımız bir seminer yürütmüştük. İkincisi ise yine moda sahnesinde bu sefer Bakma Alemi adını verdiğimiz bir seminer oldu. Benjamin'in e, rüya imgeleri dediği, işte optik bilinç dışı adını verdiği bu rüya konstelasyonu, kavrayışının derinlerinde dolaştık birazcık. Bu kez daha sinema figürleri üzerinden. Chaplin gibi, Abel Gance gibi, işte belirli Faust uyarlamaları gibi filmler üzerinden. İçer onu da keşke. <gülüyor> Çok Onu gördük. sağ ol, çok teşekkürler. Şimdi de işte Benjamin'in yine bu kez çocuk nosyonu üzerinde, çocukluğun öteki yüzyılları diye bir seminere hazırlanıyorum. Haziran ayında o başlayacak. Cana, hakikaten böyle bugünü anlamada kullanabileceğimiz pek çok şey üzerine çalışıyorsun. Bu bellek, sanat. Bu özellikle pandemi döneminde biz de şimdi böyle bir karantina belleği üzerine bir podcast serisine başladık. Bunu da başlamak istiyorum aslında. Bu bellek ve sanat ilişkisi, senin bu belleğe bakışın ve tabii bir de bellek endüstrisi ifadesi de var son dönemlerde özellikle gündemde. Bütün bunları nasıl yorumluyorsun, nasıl bakıyorsun? Yani tabii bize de böyle bir bu karantina belleği koydumuz bu programa yaklaşımın ve sende uyandırdığı şeyler neler? Bunları da merak ediyorum aslında bir bu konumuzmanı olarak. Teşekkürler, çok güzel bir soru oldu benim için. Aslına bakarsan bellek, hafıza ifadelerinin kullanım şekli, işte issue dedikleri bir kavramsal bağlama da yerleştiği için bir bakımdan ilginç geliyor. E sadece tabii Türkiye'ye özgü değil bu. Hani Çağımızın bugün belleği algılayışında bir takım sorunlar var. Çünkü aslında deneyim yoksulluğu dediğimiz bir şeyden muzdaripiz. ...hepimiz bu sınav uygarlık sonrası yaşayan kimseler olarak. Beni programınızın ismi çok ilgilendirdi. Böyle eleştirel bir mesafeyle üzerine bir şeyler söyleyebileceğim bir ismi olduğunu düşündüm. Karantina belleğini Nitekim bellek dediğimizde aslında şimdiki zamanın içeriğinden bahsetmiyoruz temelde. Bellek diyebilmemiz için bir içeriğe, onun belirli bir zamanı kat etmesi... Başka, başka zamanın özneleri tarafından da yorumlanabilir, havalandırılabilir, canlandırılabilir bir şeye bir içeriye dönüşmüş olması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda hani bir tür karantina beliği söz konusuysa, bunun aslında daha henüz koleksiyon aşamasını oluşturuyor hepimizin yaşayıp ettikleri. Bu bağlamda aklıma Mireille Jusson'un bir makalesi ünlendi son dönemde. Belki sizler de görmüşsünüzdür. ''How Dreams Change Under Authoritarianism" diye bir makaleydi bu. İkinci Dünya Savaşı döneminde işte nasyonel sosyalizm rejimi altında yaşayan insanların rüyalarına ilişkin bir koleksiyondan hareketle bu koleksiyonun yorumlanması üzerine bir makale bu. Bizim şimdiki zamanımızı düşündüğümüzde işte çok farklı bir deneyimle karşı karşıyayız. Hani bizim için dünya pandemi sadece romanlarda gördüğümüz bir şey. Dolayısıyla hatta şimdiki zamandaki biçimiyle de daha önce yaşanmamış bir şey. Yani dijital dünyada yaşanıyor olması vesaire daha farklı deneyimler sunuyor bize aslına bakarsanız. Dolayısıyla aklıma şey geliyor bir zamandır yazar Aleksiyeviç Çernobil'den sonra Çernobil'in sözlü tarihi üzerine konuşurken işte sütü gömdüler eti gömdüler, ekmeği gömdüler, yaşamayan şeyler için bitmek bilmeyen bir cenaze töreni gibiydi diye karşılaştığı, tanıklık ettiği farklı durumları anlatır ve bunun arkasından şöyle bir şey söyler hani karşılaştığımız durum bir başka geçmişle karşılaştırabileceğimiz, o başka geçmiş üzerinden bilgi sahibi olabileceğimiz bir şeyle karşı karşıya değiliz. Son derece biricik bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu biricik durum, bu tekil felaket karşısındaki pozisyonumuz nasıl olacak? Bunu bilmiyorduk, dolayısıyla hepimiz filozofa dönüşmüştük der. <gülüyor> ya hakikaten de böyle... E, bir tür hayret içindeyiz büyük ihtimalle hepimiz. Bir tür şaşırma ama bu şaşırma acaba felsefi bilgiyi başlatan bir şaşırmaya evrilebilecek mi? Yoksa aslında orta üst sınıf üyelerinin çoğunlukla tercih ettiği gibi her felaketten kendisine dair bir benlik sunumu çıkarma hadisesine mi gömüleceğiz? Çünkü işte sosyal medya, işte dijital kültürle birlikte Aslına bakarsanız her birimizin yaşama, sürdürme, hayatta kalma tarzlarından biri de bu hani ünlü bir söz var, kendi kendinin promosyonu diye. Biraz bunu yapmaya dönüşmüş, bunu yapmaya evrilmiş durumda. Biz aslında bellik öğeleri oluşturabilecek deneyimlerden ziyade kendilik bilgimizi, işte bir tür benlik kaygısını öne sürerek bazı o, as, deneyim olabilecek şeylerin üzerinden atlıyoruz. O otantik deneyimi çoktan yitirmiş durumdayız da. Dolayısıyla yaptığınız şey, acaba böylesi bir aşim kurabilir mi? E, bana heyecan veriyor açıkçası. Bir de bunları e, fa, bunun failinin kadınlar oluşu şu anda. Hani de bilirsiniz tabii kadınların bu koleksiyonlardaki aslında çoğunlukla yokluğu, imzalarının yokluğu, varlıklarıyla değil yokluklarıyla işaret edilen figürler olmaları çoğunlukla. Şimdi biz bunu deşen, bunu yerinden eden bir kurgu oluşturabilir miyiz? Evet, içinde şu anda bizi deneyimden alıkoyan bir çukurun içine düşmüş durumdaysak bile acaba daha adımızla çıkabileceğimiz ama adımızın da bu promosyona dönüşmeyeceği bir varlık kazanabilir miyiz? Bu benim için bir soru aslında. Çok haklısın. Ben de çok görüyorum mesela filmler, felaket filmleri çok izleniyor. Bizim aslında şu an benim bu yaşa kadar yaşadığım başıma gelen belki kişisel trajedi olarak algıladığım şeylerde hastalıklarda başvurabileceğim anlatılar vardı. Bir de ee, büyük annemin yaşadığı benim yaşamadığım kıtlık, ağaçlık gibi bende referansı olmayan, güncel olmayan anlatılar vardı. Bu iki anlatının içine şu an üçüncü bir anlatı olarak benim büyük annemin ve, vefat etti ama yaşamamış oldu ve benim ondan deneyim bakımından eğer bir deneyimse dediğinde deneyim kıtlığı içindeyiz. Fakat yeni bir deneyimle de buradan çıkarken orta sınıfları sınıflara atfettiğin o benlik sunumuna düşmeden ...ya da belki kendi kendinin... ...promosyonu olmadan... ...bakın ben de bunu yapıyorum demeden... ...yıllar sonra kimlerin bu belleğe katkıda bulunacağını da düşünerek bir yandan aklımızda tutarak değişik bir anlatı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu beni mesela çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Bir podcast patlaması var Can'a. Çok fazla podcast çekiliyor şu sıralarda. Hatta benim kuzenimin de bir e, teknik malzemeler sattığı web sitesi var. Ona geçen sordum. Ya biz böyle bir şeye giriyoruz Fatih abi. Mikrofon mu alayım? Ne yapayım? Hani para gömeyim mi bu işe diye? Yok dedi. Hiç gerek yok. Evindeki şeyle, Mikrofonla kayıt alı ama gerçekten yok satıyoruz dedi. Evet. Böyle bir durum söz konusu ve kimler kayda geçiyor, kimlerin sesi kayda geçiyor diye baktığımda dediğim gibi kendini e, bir, bir prodüksiyon ya da bir product olarak öne sürmek isteyecek kişilerin sesi çok fazla duyuluyor. Ve eylem biz böyle bir şey yapalım kızlar diye geldiğinde tek telaşesi de buydu. Yani bizim de sesimiz duyulsun bizim konuk almak isteyeceğimiz kişiler de kendini sözlüce bir podcast'le ifade edebilsin diye. Çok güzel söyledin. Ya hakikaten de hani bu sesle ya da görselle ama temelde imajını pazar, pazarlayarak, imajını bir pazara yerleştirmeye çalışarak işleyen bu serüvene aslında işte az önce de bahsettiğimiz Bellek endüstrisiyle bellek arasındaki temel farklardan biri olarak da konumlamamız mümkün. Biz yani... seksi olana kaçtık ama Can'a. <gülüyor> <gülüyor> seksi bir isim verdik. Hadi hayırlısı. <gülüyor> Senin Kogito'dan yeni çıkan, Kogito'nun yeni sayısını edindi. Orada yazdığın imajı düşünmek değil mi başlık? Evet, sayılık canı unuttuğu adı bu. Evet, Kogito, işte Şeyda Öztürk'ün editörlüğünde, dosya editörlüğünde Emre Şan'ın yaptığı, bana kalırsa da hakikaten yani kendim de yazdım diye demiyorum ama çok güzel bir sayı çıkardı. İşte Berma'nın, Überman'ın, Hakan Yücefer'in yazıları vesaire de var, ilgilenenler bakabilir. Ben de orada yine Benjamin'deki imge uzam kavramı üzerine yazdım. Ve aslında... Sonra da üzerine yazmaya devam edeceğim bir temayı başlatmaya talip oldum aslına bakarsanız. İşte Benjamin'in daha çok teolojinin içerisindeki bir imge olarak tespit ettiği tarih meleği Angelus Novus kavramıyla Benjamin'in yine üzerine düşündüğü metinlerden biri olan Andre Breton'un Nadia'sını bir araya getirerek biri diğerinin seküler, biri diğerinin teolojik iki versiyonu olan e, alegoriler şeklinde e, ele aldım. Ve Benjamin'in imge uzamını bu Ria Konstelasyonu'na e, dair epistemoloji içerisinden ilgilendim bu meseleyle. Eline Mesela. sağlık okuyacağım. <gülüyor> ya şimdi diğer dediklerinle ilgili olarak da aklıma şey geliyor, belki okumuşsunuzdur. Don Dalilo'nun Beyaz Gürültüsü geliyor Bilmiyorum gördünüz mü, okudunuz mı ama orada bir Taşra Üniversitesi'nde çalışan bir profesörün hayatını anlatır aslında bakarsanız. Evli ve çocuklu bir profesör adamın. Adam Hitler çalışmaları diye bir kürsü uydurmuştur. Üniversitede bunu kabul etmiştir. Ve Hitler imgesi üzerinden kendi varlığını şahane bir şekilde pazarlar. Bir felaket olursa bu felaketin asla kendi konumundaki, kendi sınıfındaki, onun statüsündeki birinin başına gelmeyeceğini düşünür. Hayat buradan kurgular. İşte bir sel felaket oldu. Oradaki evlerde yaşayan insanların başına gelir bu sel felakete. İşte Birinin yollarda başına bir şey geldiğinde yine öbür taraftaki insanların başına gelir ama onun başına gelmez. Ama bir gün kalkarlar ve gökyüzünde bir kara bulut görürler ve bunun yavaş yavaş onun hayatına da çöken bir bulut olduğunu görürüz. Yani felaketle karşılaşan orta üst sınıf kişi anlatısını şahane bir şekilde veren bir romandır. Ben bir süredir hani bu karakterler, tek kişilik bir medeniyetin yıkılması anlatısını kendi yaşamlarımızda inanılmaz güzel bir şekilde özdeşleştirdiğimizi düşünüyorum. Öte yandan ne kadar korunaklı alanlarda yaşadığımızı yine e, bu işte öteki insanlarla e, karşı kendi imtiyazlarımızı fark ettiğimiz de bir durum oldu bu. Hani hala bir sipariş verdiğimizde kapımıza gelen kargocular, balkondan baktığımızda her gün çöplerin toplanıyor olması da yeniden yeniden bu kendi imtiyazlarımızı, sınıfsal konumumuzu düşünmek için bir alan açmış durumda. Dolayısıyla acaba zaten mevcut bir eşitsizliği sanki tarih bu felaketle, bu yeni felaketi olan pandemiyle hepimizi eşitlemiş de bir yere koymuş gibi düşünmek. Diğer eşitsizliği sürdüren, pekiştiren ve hatta inkar eden, çifte inkar eden bir pozisyon. Şöyle değil mi? Ay, sağlık çalışanlarına çok yazık kuryelere çok yazık, çok zor koşullarda çalışıyorlar. E, günaydın. Tabii ki. <gülüyor> Tabii ki. Yani zaten Wuhan'da başlayan bir olayın bugün bizim hayatımızın bu kadar içeriye girmesinin sebebi başta bu eşitsiz alanın kendisi, kapitalizmin kendisiydi. Ve şimdiki durumla birlikte bu çok daha perçinlenmiş, katmerlenmiş durumda. Hani birçok insanın sağlığa erişiminin hala sorunlu olduğu bir ülkede coğrafyada yaşadığımızı düşünürsek bunları e, endüstrisi sanki bu, bu meseleleri ayıklayarak sanki sınıfsız tekil homojen bir durummuş, bütüncül bir durummuş ve tüm bir insanlık bundan aynı şekliyle etkileniyormuş gibi pazarlayan bellek öğelerini seçen bir anlatı. Buna karşılık bellek dediğimiz ve asıl bizim için işlevsel olan siyasal alanı, gasp edilmiş bir siyasal alanı içinde yeniden örgütleyebileceğimiz işte öğeleri ise bu otantik deneyimlerde, bu ayrımları, bu eşitsizlik mevhumlarını da söz konusu ederek ancak anlamlı bir söz üretebiliriz gibi düşünüyorum. Evet, çok haklısın. Ben geçenlerde bu senle konuşacağız diye bir şeyler bakıyordum böyle. Ee, frankofonda olduğun için Bodler okuyayım dedim biraz. Muhakkak karşıma bir şey çıkacak. Ve rastgele açtım. Karşıma gerçekten bu dize çıktı ve bunu okumak istediğime karar verdim. Onun üzerinden sana görüşünü merak ediyorum. Bir soru soracağım, yine atacağım. Evet, evet. Varlık yayınlarından çıkan Erdoğan Alkan çevirisiyle okuyorum. Paris değişir, değişmez bendeki acılar ve her şey her zaman o eski haliyle kalır. Yeni saraylar, eski mahalleler, yapılar, sevgili anılarım kayalardan da ağır diye bir dörtlük. Bizim ilk konuğumuz Aylin Hoca'ydı. Aylin Martayan o evin içiyle dışı arasında bir ayrımdan söz etti. Evde kalmak sükunetle eş değil, evde kalmak bir imtiyaz ve bunu yaşıyorum ama bir yandan da dışarıdan gelen inşaat sesleri vahşi ve yenilmez bir makine gibi dedi. Bu rastgele okuduğum satırlar özellikle üçüncü dizede yeni saraylar, eski mahalleler, yapılar dizesi. Evde kalmakla ilgili, bugünlerin kaydını tutmakla ilgili veya içeriye karşı dışarısı ayrımıyla, zıtlığıyla ilgili sence neler söylüyor? Pek çok şey söylüyor. Baudelaire'den yola çıkarak aslında bana torpil geçtiğini de düşünüyorum kısmen. Çünkü Öyle mi? Bildiğin yerden mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle tahmin ediyorum. Biliyorsun Walter Benjamin çalıştığım için, Benjamin'in de en temel olarak ilgilendiği figürlerden biri de Baudelaire olduğu için. ve çok sık modler şiir çevirileri yapmaya talip olan da bir düşünür olduğu için ben yemin modlerle farklı boyutlarda <gülüyor> çok teşvik mesaim oldu diyebilirim. E, bu söylediğin şiir ve ardından e, bahsettiğin onu yerleştirdiğin bağlam açısından düşündüğümüzde modler aslında tam da bir kentin bir şehrin e, Paris'in değiştiği işte 19. yüzyılın başkenti Paris diye adlandırdığı Benjamin'in addan adı nasıl geldiği, bu imgeyi kendi etrafında, bu aurayı kendi etrafında nasıl oluşturduğuyla ilgili sıklıkla başvurduğumuz bir figür aslına bakarsan. Dolayısıyla bu değişim anında şimdi karşımıza çıkan ve deneyimlerimizi toptan değiştirecek bu anda da bizim için çok işlevsel bir şair diye düşünüyorum. Çünkü tam da bu az önce bahsettiğimiz belirli hayatlardan dışlanmış figürleri şiirine bilhassa davet eden, çağıran bir figür Baudelaire. Hemen sarayların ardından eski mahalleleri almasını da o aslında saray kişilerinin yanına o mahallelerde yaşayan diğer insanları da koyu vermek. Bakın sizin işte siz egemenlerin tarihi bu figürleri dışlamaya çalıştı. Sanki tek onun faili sizmişsiniz gibi göstermeye çalıştınız ama e ezilenler geleneği diye bir şey var ve bu geleneğin kişilerini şimdi ben bir personalar geçidi içerisinde şiirimde size sunacağım teklifidir Bodler'inki. Dolayısıyla dilencilerin, hayat kadınlarının ve diğer pek çok bu gibi personanın işlevsel hale geldiği, kendi sözlerini ürettiği bir metne dönüşür. Dolayısıyla bodlar belirli mekanlardan bahsettiğinde aslında o mekanın kişilerinden, o mekanı asıl sahiplerinden de bahsetmektedir. ile kırılması, sarayın mahallele değillenmesi halini görürüz. O mahalleye bakan sarayı ve saraydan mahalleye bakılması arasındaki farkları da konuşturan bir şair olarak karşımıza çıkar bu anlamda ve şey der Benjamin Botter için ya Blanky ile ikiz olduklarından, komplo ikizleri olduklarından bahseder. Yani biri hayata komplolar düzenlerken biri siyasal alanı bu komplolar üzerinden örgütleyen iki figür olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla Baudelaire'nin şiiri, işte Osman'ın bulvarlarını oluşturduğu Parisi eski Paris yitip giderken bu yitip gidenler arasında neler vardı, ne gibi nesneler, ne gibi mekanlar, işte şehrin kurulumu, düzeni, ne şekillendiği ve bunun yok oluşuyla birlikte buna bir tür son bakış geliştirme halinden bahseder bize aslında Bodler. Son bakış Benjamin'in tabiriyle bir özneden doğru tarif edilen bir bakış tarzı değildir. Birlikten özneye doğru gelen bir bakıştır bu. Yani yetip gitmekte olan şeylere, şeylerin bize verdiği, bize iade ettiği, emanet ettiği bir bakış olarak görürüz. Ve kendi şimdiki zamanımıza baktığımızda da o dönemden ne gibi kalıntılar kaldı? O mekanlar, o insanların tarihte kendi seslerini seslendiremeden yitip gittiği o zaman bize hangi kalıntılar halinde şimdiki zamandan bakıyor bunu görebiliriz. Dolayısıyla hafıza endüstrisine karşı bunu yıkan, kıran, çatlatan, mekanların, figürlerin anlatısını buluyorum bu şiirde de yine. Nesneden insana bakışı açar mısın? Ya, Benjamin aslında temelde bu kartezyen anlayışı kıran bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor ve mutlak özne-nesne ayrımının kırıldığı, farklılaştırıldığı bir anlatı, bir felsefe geliştirir bize. Bu da ne özneye ne de nesneye bu mutlak değerini atfeden, mutlak bir hiyerarşi atfetmeyen bir e, teori geliştirir aslında. Dolayısıyla nesne ve öznenin birbirine bakışının, bakan ve bakılan ilişkisindeki bu tahakkümün sona erdiği, bu şiddetin aslında ikisi arasında artık pay edildiği bir bakış biçiminden söz eder. Bu da... E, bu yüzden hani az önce dedim ya rüyaların bizim için ne kadar işlevsel olduğundan bahsederken bir bakan ile bakılanın sonsuzca eşit olduğu tek yer neresidir? Rüyalardır. Çünkü rüyalarda, Benjamin'in sözüdür, der ki bakan da bakılan kadar görülmektedir artık. Rüyasında da kendimizi gördüğümüz bir anı düşünün. Artık kendimize başka bir yerden baktığımız, yeni bir platform, yeni bir zeminin oluştuğu bir durumdur ya o. Dolayısıyla bakan-bakılan ilişkisindeki tahakkümün kırıldığı o yeni bir denge'nin oluşturduğu bir tarzdan söz ediyorum, denilebilir. Aslında bu bütün e, podcast'in başından beri konuştuğumuz her şey bizim de bu e, programı yapmaktaki motivasyonumuzu farklı noktalardan e, açıklayan hatta bizden belki daha güzel açıklayan şeyler olacağına. Bunun için çok teşekkürler. Biz de hani, e, ya böyle bir dönemden geçiyoruz ve ne yapabiliriz aslında? Ben e, tarih üzerine okudum ve hani kendi formasyonum e, bunun üzerine ve kadın tarihi çalıştım. Ve en çok karşılaştığım şey şu oldu. Arşivde hiçbir zaman kadınlar üzerine bir şey bulamazsınız senin de söylediğin gibi. Ve bulamadığınız olmayan şey üzerinden e, araştırmaya ve bir şeyler söylemeye çalışırsınız ki bu da çok zordur. Çünkü bütün bu ortodoks tarih anlayışı e, belgeye, yazıya dayalıdır. Yani sözün bile aslında çok da yerinin olmadığı ya da derin, değerinin olmadığı bir şeydir. Hmm. Buradan aslında biraz şeye gelmek istiyorum. Biraz da bu hani kişisel olan politiklere gelip biraz sana bağlamak istiyorum. Ve sen, senin bu dönemi nasıl geçirdiğini anlamak istiyorum. Yani tüm bu evet bir noktada hepimiz bu hikayeler birbirine bağlanıyor. Ve o benzerlikleri görürken aslında çok da birlikte olduğumuz hissiyat uyandırıyor bende. Burada hani... Konuştuğumuz kadınların bu dönemi nasıl geçirdiği, nasıl baktıkları, nasıl dönüştüklerini dinlemek aslında kendimi anlamaya ve bu dönemi anlamaya dair bir şeyler bırakırken bir yandan da yapmaya çalıştığımız şey tarihe de bir not düşmek. Yani o bellekle birlikte bunun şu an koleksiyon olduğunun da farkındayız ama şu anda şu durumda ne hissediyoruz, nasıl görüyoruzu buraya kaydetmenin çok önemli olduğunu düşündük biz de. Ee, tam da buradan aslında sen bu dönemi nasıl yaşıyorsun e, ve nasıl görüyorsun? Hayatında neler değişti? Çoğunlukla evde olduğunu e, biraz biliyorum çünkü hani yazıyla e, çok hemhal e, birisin ama yine de hayatında neler değişti? E, sendeki e, bu, bu hani etkisi nasıl oluyor tüm bu sürecin ve nasıl görüyorsun dünyayı şu andan? E, biraz bunu duymak isterim. Evet. Aslında bu kendilik bilgisini oluşturma tarzının yeni bir biçimiyle karşı karşıyayım. Ben de aslında herkes gibi. Ama madem kadınlık meselesini de öne sürerek başladın, bir tür kapatılma hali içindeyiz. Ve aslında biz kadınlar olarak böylesi bir geçmişi devraldığımız için yani bir tür yeniden çifte kapatılmanın ve aslında başka kapatılmaların da bizim hikayemize nasıl yansıdığını üzerine düşünmek zorunda kaldığım bir süreçten geçiyorum ben de. Ve şunu düşünüyorum mesela hani hepimiz haberlerde görüyoruz artık evlerde kalan insanların kadınların şiddete uğrama biçiminin değiştiğini bu kapatılma hali içerisinde başvurabilecekleri yerlerin zaten az pek çok yerin yeniden azaldığını dolayısıyla kendi imtiyazlı konumum içerisinden kapanmanın elverişliliğiyle birlikte buna sürekli şerh düşmem gereken kendi kendimik sadece kendi hissim odaklı düşünmemem gerektiğine ilişkin bir düşünceye kapıldığım bir dönemdeyim bir yanıyla. Çünkü ister istemez hani diğer gündelik yaşantınızdan farklı bir şey yaşamaya başlıyorsunuz. Ki dediğim gibi benim zaten hayatımın büyük çoğunluğu evde geçiren bir insanım ama yani illa ki sosyal bir hayatım. Çevirmenlerin çilesi, yazarların çilesi yani evet hani bir süredir e, ya, evden işlerimi de yürüttüğüm için böyle bir süreçti zaten. Ama dışarısı değişmeye başladığı anda içerisi de bundan payını alıyor ister istemez. Çünkü manzaranız değişiyor. Hem kendi, ya, aynada gördüğünüz yüz bile değişiyor. Bu dışarısına dair aura ile birlikte değişiyor aslında bakarsanız. Ve ya, benim için en enteresan deneyimlerden biri böyle tarihi yarım adayı turladım <gülüyor> yürüyüş yaptım zamanlar oldu. İstanbul'u herhalde bir daha öyle umarım da görmem ama <gülüyor> bomboş gördüğüm ve işte o fotoğrafladığım falan bir dönem oldu bir yanıyla. Güzel gelmedi mi sana? Umarım görmem dedin ya. Bana çok ferah geldi. <gülüyor> Dedim ki İstanbul bir Avrupa şehri kadar kalabalık olsaymış gerçekten müreffet bir toplum için doğru temel, doğru şehir olabilirmiş. Ya buradan e, düşüncemi buradan örgütlememeye çalışıyorum. Yoksa kötümserliğimi çok uç noktalara, radikal bir noktaya vardırabileceğimi düşünüyorum aslında bakarsam. Dolayısıyla kendi varlığımızın anlamını kalabalık içinde ve kalabalıkla birlikte tespit etme gücünü umarım ve kudretimle... Ama, ama metrobüs kalabalığı değil. <gülüyor> Normal bir kalabalık. Yani bir fuaya kalabalığı, moda sahnesindeki bir işte seminerin kalabalığı ama yani böyle balık istifi kalabalık değil. Tabii ki kalabalık ve kalabalık arasında çok farklar olduğunu kesinlikle katılıyorum. Ya ama ya dediğim gibi bu his, hani melankoliye düşmek, depresyon hali içerisinde bulunmak bile... Yani sanırım yani bu çokça eleştiriliyor. Bunun hani bir hastalık olarak depresyondan bahsetmek istemiyorum bu arada. Yanlış bir ifade olduğu belki o başlı başına tedavi edilmesi gereken bir süreç ama buna girme hakkı, bu melankoliye düşme ve çıkamama, böyle bir tür nihilizme savrulma. Çünkü bir tür dünyanın sonu deneyimi de eşlik ediyor ya bu düşüncelerimizin kendisine. Hani yazan çizen insanlar olarak hep sonraya bir şey bırakma fikri... E, bunu ister çok bağdaştığınız bir fikir olsun ister özümsemediğiniz bir fikir olsun ama sanırım bilinç dışımızı çok kuşatan bir unsurmuş bu. Şimdi buna mesafelendiğimizde hani bir tür sonra oluşmazsa eğer bu gelecek sadece bizim varlığımızı yok sayan bir gelecek değil başka insanların varlığını da yok eden bir şeye dönüşürse Hani yapıp etmelerimizin, eylemlerimizin anlamının çok kısırlaştığı da bir süreç oluyor bir bakımdan. Ya şey der ağam ben, ve kültümselik düşünmenin kategorilerinden biri değildir der. Dolayısıyla hani bu kadar duygularımızı söz konusu et memiz gereken bir alanda mıyız? Hani benim hislerim başkaları için, bu tarih anlatısı için ne kadar değerli? Açıkçası bunu çok bilmiyorum ama tam da bu değerli-değersiz ayrımını, buradaki yerarşiyi, buradaki imtiyazları konuşabileceğim bir çevreye, hani bir tür kapanmışlığa girelim. Çünkü kapanmışta hep evden doğru düşünüyoruz ama hani İstanbul'a da kapatıldık. Türkiye'ye de kapatıldık, dünyaya da kapatıldık ve artık işte hep kapalı sözcüğünden doğru düşünmek zorundayız. Kapalı ekonomilere doğru gidiş olacak mı mesela? Hani artık işte dediğim gibi Wuhan'dan buraya gelen pazar başka türlü bir pazara mı dönüşecek acaba? Gibi sorular sorular içindeyim. Benim aklıma bir şey geldi. Bilinç dışımızı kuşatan bir mevzu var dedim. Dünyanın sonu düşüncesi. ...bize eşlik ediyor bu süreçte ya... ...Jizek'e atfedilen bir söz vardır... ...dünyanın sonunu düşünmek... ...kapitalizmin sonunu düşünmekten... ...daha kolay gelir diye... Evet. Bu, ...bunun üzerine ne demek istersin... ...çünkü şu anda kapitalizmin sonu gelmesin diye de... ...çok uğraşılıyor... ...malum parklar, bahçeler, deniz kenarları... ...kapalı ama AVM'ler... ...sanırım yarı performansla veya daha düşük... ...bilmiyorum ama sonuçta açık mı açık... ...dünyanın sonu düşüncesiyle... ...hem haliz bir yandan ama... E, paranın sonu gelmesin gibi bir durum. Evet. E, ya Benjamin şey der, kapitalizmin kendi ölümüyle ölmeyeceğini bizim neslimiz öğrendi der. Yani dolayısıyla kendimizi de bunun için bir fail kılmak durumundayız aslında bakarsan. Bu Jijek Cici'ye atfedilen ifade çok güzel. Ben bana ait zannediyordum diyormuş. <gülüyor> onu ben söyledim. Hep kadınlar söylüyor, erkekleri atfediyorsunuz. ediyorsunuz. Cana, Canan söyledi onu arkadaşlar. <gülüyor> ya işte, tabii ki bu benim mesela, özellikle bu transyumanizm, robotlar. İşte nükleer felaketler üzerine çalışan uzmanları dinlediğimde ya da onlar üzerine okuduğumda çok çarpıcı gelen bir düşünce tarzı. Yani sürekli olarak insan türünün sonu, insan türünün sonu gelince işte sanatın sonu, yazının sonu, kitabın sonu falan gibi sonsuz sonlardan bahsettiğimiz bu... Bu evren, bu dünya açılıyor aslında karşımızda. Ama dediğim gibi bütün bunların sonunu getiren ideolojinin, söylemler ağının, dediğim gibi işte kapitalizmin sonuna dair söz üretmekten kaçınıyoruz, mesafeleniyoruz. Ya çünkü insan genelde aşina olduğu dünya, kurtulmak istediği bir dünya olsa bile kendi savunma mekanizmamızı da bu dünya içerisinde geliştiririz ya, onun öğeleriyle, onun dilsel kodlarıyla, onun kültürel kodlarıyla geliştiririz. Dolayısıyla bizim varlığımız da bunun içinde şekillenmiş durumda. Hayatımızı buradan kurmuş durumdayız. Evet kapitalizmin sonu bir anlamda bizim de sonumuz olacak. Bildiğimiz şeklimizde bir sonumuz olacak. Bu yüzden zor olabilir bunu düşünmek. Ama tam da işte bunu, bunu düşünmenin zorluğundan bahsetmeye başladığımız anda başka bir argüman zinciri de bizi karşılayabilir. Dolayısıyla felaket üzerine düşünmeye cüret etmek bir tür yıkım üzerine düşünmeye cüret etmek hali, işte şaşırma dedim ya, bu şaşırmayı felsefi bir bilgi karşısındaki şaşırmaya da evriltebilir diye inanıyorum ben. Jiji'ye <gülüyor> de selam olsun <gülüyor> ee, Buradan aslında şeyi de çok merak ettim, tüm bu dünyanın sonu ya da hani şu anki durumumuzla alakalı ne kadar bağlanır bilemiyorum ama, e, tam da bu pandemi sürecinde hayatımıza giren bu sosyal mesafe kavramı var Canım evet. Bunu nasıl yorumluyorsun ve nasıl algıladın? E, bunu çok merak ettim açıkçası. Ya, çok güzel oldu bunu sorduğun. Ben bu sene hayatımın kitaplarından birini okudum. Helmut Letten'in Soğuk Teması. E, işte Tuncay Birkan'ın çevresi Metis'ten çıkmıştı. Ya içerisinde uygun mesafe kavramı anlatılıyor. Tabi bambaşka bir bağlamda anlatılan, kavramsal bir dizge içerisinden anlatılan ifadeler bunlar da. Temelde işte Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayıp, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar geçen 30 yıllık bir süreçte ki Alman ya da yaşama deneyleri ve mesafe kültürü üzerine bir kitaptı bu. Ve orada bu yakınlık, samimiyetin tiranlığı gibi meseleler üzerinden bir tür uzaklaşma, mesafelenme ve bu mesafelenmenin aslında yeni bir toplum kurmak üzere bir tür mesafelenmeden bahsediyordu. Hem düşünsel mesafeden, hem kendi içine kapanan cemaatlerin türettiği bir düşünsel alanlar falan bahseden bir kitaptı temelde. Hani oradan başlayayım. Sosyal mesafeyle bu kitap sonrası karşılaşmam da benim için ilginç oldu. Tabii sosyal mesafenin ne kadar doğru bir tabir bilmiyorum bu arada. Çünkü fiziksel mesafe de bulunmaya çalışıyoruz temelde hastalık karşısında ama iktidarlar için, egemenler için, totaliter rejimler için muazzam bir ifade ve sürdürülebilir de sürdürmek isteyecekleri bir ifade büyük ihtimalle bu sosyal mesafe kavramı. Çünkü başında hemen benim aklıma ilk gelen mesela eylem bildiğimiz anlamda sokak eylemlerinin imkanının koşulunu yitirdiğimiz oldu aslında bakarsan. Yani zaten yitirmiştik büyük oranda da hani 1 Mayısların çeşitli anmaların çoktandır yasak olduğu bir süreci yaşıyoruz zaten ama hani bir totaliter düşünce tarafından ya da egemen iktidar tarafından yasaklanma hali başka bir şey. Bu imkanın koşulunu yitirmek çok başka bir şey. Ama bununla birlikte çok farklı bir şey de oluştu yani bedenimiz yeni bir anlam kazandı aslına bakarsanız. Artık hiç araç sahibi olmadan bedenimiz kendi başına bir silaha dönüşmüş durumda. Birinin karşısındaki varlığımız bir yakınlığımız o fiziksel mesafeyi aşma halimiz bir silaha dönüşmüş durumda. Ama işin kötü tarafı şu ki hemen hatırlat hatırlıyoruz Bu silah bir tek bize ait değil. Yani kolluk kuvvetleri de aynı şekilde ve çok daha fazladan şekilde silahlanabiliyor. O yüzden ben mesela hemen Hindistan'da işte Çin'de bir takım polisin sokağa çıkan insanlarla baş etme yöntemini yani sadece sokağa çıkma yasağı olduğu için çıkan değil, belirli işte muhalif sesler çıkartmak için ya da başka hareketler için sokağa çıkan insanlarla mücadele yöntemlerine baktım. Ya çok e, ilkel diyebileceğimiz bir yere dönüş görüyoruz aslına bakarsanız. İşte hayvanları yakaladıkları aletlerle ki bu hayvanlar için de çok büyük bir problemdi ama avlamak insanları... gibi mi? Yok avlamak değil de şimdi o aletin adı aklıma gelmedi. Çok uzun sopalar uçlarında halkalar var ve insanları o halkalarla uzaktan içine, vuruyor. Evet. Vur <gülüyor> vurmuyor. O halkanın içinde. kemen kemen atmak gibi cana. Kemen evet, atmak iyi. gibi. Yani, Kapı, kapıyor <gülüyor> onu uzaktan ve Çok <gülüyor> evet, yani bu, bu tip aletlerin hemen aletlere hemen baş vurmaları. Yani de, şeyin egemenin bizden çok önce ya yani rejimlerin halkın halklarından toplumlarından çok daha önce hemen bu alete edevata varıncaya kadar bu kararları vermesine nasıl başvuracağı bu silahları nasıl kendi elinde örgütleyeceğine dair bir fikir geliştirmesini anımsatıyor bana aslında. Taksiciler bir taksinin şeyde trafikte olay oldum hemen e, Levi'yi çıkarırlar ya dersin o orada mıydı yani biz medeni medeni konuşuyorduk taksici amca seninle diye böyle devlette de bazı dediğin gibi şaşırttı bu beni bazı aygıtları hemencik böyle koltuk altından ya da bagajdan alıp çıkartabiliyor ve sen kalıyorsun karşısında şaşkınlıkla. Evet ya şey Süleyman Demirel'in bir sözü vardır hani meşhur komünizm gelecekse ülkeye onu da biz getiririz diye. Ya aslında bu çok felsefi bir sözdür. Tanıl yani Bora falan kesin benden önce bunu düşünmüştür ama o Süleyman Demirel üzerinde bayağı Jijek var. düşünmüştür kesin bunu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama e, ya baktığında şey çok ilginç. Hani faşizmin bir tür anarşizmi içererek <gülüyor> yani nasıl bir içerme bu ama gasp etme tarzı bir içerme, yutma tarzı bir içerme sayesinde işlemesi hali. İşte Agamben Pasolini'den alarak falan bunu üzerine çok düşünür düşünmüştür, yazmıştır, çizmiştir. Ya bu çok ilginç geliyor ama dolayısıyla tersinden bir bakışla hani peki biz bu siyasal alanı nereden kurabiliriz? Hani sosyal mesafe, hadi tırnak içinde, o fiziksel mesafe içerisinde siyasal alan nasıl kurulabilir? Bir tür örgütlenme modeli nasıl geliştirilebilir? Bunlar çok temel sorular ve bu fikri büyük oranda işte devletin organize etmeye çalıştığı, sahip olmaya çalıştığı, faydasını sadece nesneler üzerinden söylemiyorum, yani söylem düzeyinde de söylüyorum, onun gasp ettiğini ondan geri almak asıl sahibini iade etmek, sanırım o fiziksel mesafenin içerisinde nasıl da sosyal mesafelenmeden yaşayabileceğimizin bir imkanını bize yeniden gösterebilir herhalde. Canan'a çok teşekkür ederiz. Hakikaten hem böyle e, entelektüel anlamda hem bu dönemi anlamak için böyle e, birey olarak, o tekillikle o kadar... Bu şeyler anlattım ki bize, çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Ee, umarım yani e, bu pandemi süreci bittiğinde de yüz yüze tanışma fırsatım olur. <gülüyor> bunu söyleyebiliyorum sadece şu anda. Böyle seninle e, maçkada yürüyüp, bütün bunları, ya, yürüyerek konuşmayı çok severim çünkü ben ve seni yürüyüş arkadaşım olarak e, şu an kalbime yazdım. E, hemen böyle bunu en kısa zamanda yapmayı planlıyorum ilk fırsatta. <gülüyor> Kesinlikle anlaştık. Bunu bir söz olarak alıyorum. <gülüyor> ben evet. de geleceğim. De çok teşekkür ederim Canan. Kendisi de çok güzeldi. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Umarım devam eder. <gülüyor>